قال الله تعالى في كتابي العزيز اخرج بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما انتم حريصون عليكم بالمؤمنين راءوف رحيم صدق الله العظيم İki cihan serveri Muhammed aleyhi salatu vesselam iman edip gönül vermekle imanlarını kemale erdiren Allah'ın sevgili Resulullah'ın kıymetli ümmetleri, Leyli-i Kadir'den daha eftel olan bir gecenin arefesindeyiz. Yani haftaya, perşembeyi, cumaya bağlayan gece, Kur'an'ın nazil olduğu zat-ı muhteremin ve sebebi ilikati alem, 18 bin aleme rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa'nın doğum gecesinin arifesindeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bası olmasaydı, gönderilmeseydi ne arş, ne kürsi, ne cennet, ne cehennem, ne sema, ne art, ne görünen, ne görünmeyen mahlukat ilahi halk olunurdu. Zira bir hadis-i kusiyede levlâke levlâk, lema hâlâktur eflak buyurulmuştur. Yani seni yarattasaydın habib Muhammed hiçbir şeyi halk etmezdi. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz Muhabbetten ne hasıl? Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri gene bir hadisi kusiyde, Ey beni Adem, bütün mevcudatı senin için halkettim, seni de kendim için halkettim buyuruyor. İşte bu Leyla-i Mevlüt, Resulullah'ın doğum gecesi yani. Leyla-i Mevlüt, Resulullah'ın doğum gecesi, Leyla-i Kadir'den efdaldir. Leyla-i Kadir'de Kur'an-ı Azim nazil olmuş. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu zat da, önümüzdeki hafta yani bugünden bir ayın 12. gecesi sabaha karşı gözleri sürmeli sünnetli olarak dünyaya gelmiştir. Hazreti Amine diyor ki Resulullah'ın valideyi muhteremesi Ben diğer kadınlar gibi böyle ağrısızı ve kadınlık hali görmedim. Hamile kaldığımın 3. ayında bir nurani zat bana zuhur eyley Parmağıyla benim rahmimi gösterip, müjde olsun ya Amine, Enbiyalar Sultanı, Server-i hamilesin diyerek beni tevşir eyledi. Ben kendisine kimsin diye sorduğum vakitte ben Adem Safiyyullah'ım dedi. Dördüncü ayda gene bir nuran-ı zuhur eyleyip gene benim karnıma işaret edip yani rahmime, Müjde olsun ya Amine, sen server aleme hamilesin dedi. Kendisine sorduğum vakitte Nuhneciyullahım dedi. Kimsin diye sordum, Nuhneciy. Ve böylece her ayda bir ünül azim peygamber zuhur eleyip sırayla İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam zuhur eleyip bana Habibi Huda, Şefi'i Ruz Ceza, Muhammed Mustafa'yı temşir ettiler. Resulullah'ın doğduğu sabah 22 Nisan Rumi, Rabi'l-Evvel'in 12. güncisi pazartesi sabahıydı. Gözümü açtığım vakitte diyor ki, Hazreti Amin'e baktım etrafında melaikeler tavaf etmekte. Ve bana hizmet edenler içerisinde isimlerini sorduğum şu hanımlar da vardı. Birisi Tiraun'un zevcisi Asiye. Birisi İsa'nın annesi Meryem. Onlar da bana hizmet etmişlerdi Resulullah'ın Tulu'una diyor. Muhammed'imi doğduğum vakitte ağrı besli çekmedim. Muhammed'im benden doğdu ve secdeye kapandı, secde etti. Mübarek uzaklara oynuyordu, aldım onu, uzaklarını kulağıma verdim, dinledim. Ümmetim, ümmetim diyordu. O gecede olan vukuatlardan bir tanesi, Kabe'de bulunan 360 put yüzüne yıkıldı, döküldü. Kabe'de 360 put vardı. Hepsi bunlar yere döküldüler, yüzüne devrildiler. Kabe'nin her rüknü birbirine selam vererek Resulullah'ın zuhurunu haber verdi. Kisra'nın yani İran padişahının sarayından 18 seyvanı devrildi diye yıkıldı, direğe yıkıldı. Sadegül'ü göçtü, çöktü ve kayboldu. Mecusilerin yanan bin senelik ateşi söndü. Resulullah'ın doğduğu güzel bunlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bir incelik daha var. Şunu da söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Peygamber'in annesi olan Ebi hep Hakkında bir Suri ile vardır. Yani İstebbet Suresi. Ebu Leheb diyor ki baktım o akşam kendisi anlatıyor. Kâbede büyük bir neşe, büyük bir şey var. Zevk, sefa, sesler için Kölemi gönderdim. Cariye mi? Nedir bu? Gürültü bu neşe sayhaları nedir diye gönderdim. Geldi dedi ki ya Ebali hep kardeşin Abdullah'ın bir oğlu olmuş. İsmini Muhammed koymuşlar. Zaten Muhammed isması Resulullah'tan kimseye verilmemişti bu isim. Hatta Abdülmuttalib'e dediler ki ya Abdülmuttalib bizim kavmimiz içerisinde Muhammed ismi de kimse yoktur. Bu ismini nereden sen torununa koyun dedikleri vakitte de onu bana Rabbül Alemin bildirdi. O ismi Torunu koyayım diye. Böyle buyurmuştu. Kardeşim Abdullah'ın bir oğlu olmuş. İsmini Muhammed koymuşlar. Ebiyle hep diyor ki müjdeyi getiren cariyeye bir kardeşimin oğlu dünyaya geldi seni azat ettim. Seni hürriyetine kavuşturdum diyor. Sonra bana dedi ki git ona sen süt ver. Muhammed'e süt ver dedi sallallahu aleyhi ve selleme. Ben ona süt verdim. Ebi hebi vefatından sonra rüyada görmüşler, demişler ki Allah sana ne muamele etti diye. İyi dinle, kulağını benden yana iyi ver, sana büyük müjde var yani, onu için atıyorum bunu. Ebi hep diyor ki, ben böyle bir Peygamber İzhan'ın ammisi olayım, iman etmek bana nasıl iyi olmasın, bana pek yazık oldu ama, günlerde pazartesi oldu mu Cenab-ı Allah bana diyor ki, sen bugün Muhammed'in sana müjdesini getiren köleyi azal ettiğin için, seni bugün cehennemden azad ediyorum diyor Allah. İkincisi, git ona süt ver demiştin. Buna da mukabil benim bu parmağımdan bir su çıkıyor. Onu emdiğim vakitte, içtiğim vakitte cehennemin ateşi benden zahir oluyor. İman etmediği halde Resulullah'a bu kadar böyle kavmiyet ve sıhriyet dolayısıyla yaptığı hizmetten dolayı bu mükafata inan Ebi hep bu mükafata girmiş. İman etmediği halde. Hakkında Suri Celi Nazir olmuş. Hazreti Muhammed'e, gönül verenlere müjde olsun. Ebi'li hep bu makama erişirse, iman etmediği halde, ya Muhammed Mustafa'ya muhabbet edenler, onun aşkını muhabbetini kalbinde saklayanlar, onun aşkıyla gözyaşırkenlere müjde olsun. Mutlaka şefaate Resulullah'a nail olacak. Resulullah önde, ona iman eden sevgililer arkasında cennete nail olacaklardır. Cenabe Hakk Celle ve Tekaddes Hazretleri kendi nurundan bir nur hak edip "Kün Muhammed"a Muhammed ol dedi. O nur Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hilkati oldu. Sonra o, nur, o nurdan bir nur aldı. Semavat ve ardı halk eğledi Allah. O nurdan bir nur alarak Arş'ı ve kürsüyü halka geldi. Arş ve nurundan bir nur olarak cennet ve cehennem halk Ondan bir cüzü alınarak Hazreti Adem'in alnına konuldu. Ve meleklere Adem'e secde edin diye emri olundu. Adem'e secde etmenin sırrı ve hikmeti Muhammed'e hamil olduğu nurdan dolayıdır. Hazreti Adem Aleyhisselam'a. Ve Allah arşın üzerine şunu yazdı. Bir kimse la ilahe illallah der de, ''Habibim senin ismini zikretmezse onu affetme. mutlaka benim isminim senin ismini zikrederse ona narı haram kıldım.'' Onun için Allah bizi La ilahe illallah Muhammed Resulullah'ta ayrılmazsın. Müminler işte bu mübarek gece, bu kutsi gece anlatmakla bitmez. Bu mübarek ve kutsi gece önümüzde girecek olan Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecedir. O akşam dini vezibelerini yerine getir, cemaate çık. Hayır, hasenat yap. Şunu bize müjdeliyor, yani Allah'ın mübarek aylarının ilk müjdesi bu. Hemen arkasından Leyla-i sonra Miraç, sonra Berat, sonra Ramazan gelecektir. Onu hazırlamakta. Arif olan kimseler ömürlerinin her gecesini Leyla-i Mevlüt bilirler, Leyla-i Miraç bilirler, Leyla-i bilirler, Allah'a ibadet ederler. Vay olsun o kimsenin haline ki ölüme hazırlanmadı. Ölümüne hazırlan. Hiçbir zaman iki şeyi unutma. Birisi Allah'ı, biri ölümü. Bunları unutmazsan seni bu unutmadığın iki büyük nimet doğru yola götürecek, doğru yolda sabit kadem edecektir. Bu akşam Kur'an-ı Kerim tilavettir. melud Şerif okuttur. Okuması, kendini oku. Bu da caiz okuttur. Kur'an-ı Kerim okut yahut oku. E ben Kur'an'ı bilmiyorum. Bildiğim süreleri oku. İslam dininde müşkilat, güçlük yok. Daima suhulet ve kolaylıktır. Allah bize yüsrü, kolaylığı kolaylığı göstermiştir. Usür yok İslam dininde. İslam dininde zorluk çıkaranlar kendi görüşleri onları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yesiru ve la beşiru ve la Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Halka müjde verin, istikrarlı birin. Buyurmuşlardır. Bildiğin kadar. Allahü Subhanahu Teala kitabı kireyinde fakravu madiyasını er Kur'an. Kur'anı bildiğin yerden, bildiğin kadar oku. E bir onu da bilmiyorum. Hiç bilmiyorum dersen, yakışmaz bir Müslüman'a Allah'ın kitabından hiçbir sureyi cehile ezberlememek, bilmemek yakışmaz. Hiç bilmiyorsan yeni İslam olunsa, hiç olmazsa tevhid-i şerif, la ilahe illallah Muhammed sullah'de. Ve lisanını bu kelime-i tayyibeye alıştır. Bu la ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelime-i tayyibesine lisanını alıştır. Gecede, gündüzde abdestli, abdestsiz her yerde. Yer pis olmasın yalnız. Necis olursa eğer orada caizdir. O kalben de olabilir. Lisan işi ishar elemeyip kalpler olabilir. Ama yer pis yerde olmaz. Ondan gayri her yerde, gecede, gündüzde abdestli, abdestsiz Cenab-ı Allah'a tevhid et. Ve lisanını tevhide alıştır. Tekrar ediyorum. Çünkü yarın kabirden kalktığın vakitte uykudan uyanı gibi uyanacaksın. Seni kabre koyacaklar, beni kabre koyacaklar. Uykudan nasıl uyanıyorsak öyle uyanacağız. Lisanına alıştırırsan hemen daha gözünü açarken la ilahe illallah mesulallah dersen soruya hacet kalmaz. Çünkü kabri sen böyle küçük bir nesne görme. Ya cennet bahçesinden bir bahçe, ya cehennem çukurundan bir çukurdur kabir. Sen kabrinin dışına da bakma. Dış yapımına bakma sen. Dışı süslenmiş. Nice dışı süslü kabirler var, içerisi harap olmuş. Niyedir dışı harab olan kabirler var, içerisi süslenmiş. Kablin karanlığına nur, Hazreti Muhammed'i sevmektir. Resulullah'ın sünnetlerini yerine getirmektir. Allah'ın ibadet ve taatına kulluk etmektir. Tevhid etmektir. O akşam fukarayı da sevindiriniz. Yoksulları sevindirin. Bizim akabalarınızı tebliğ ediniz. Büyük gecenmiş, büyük bayram. İslam'da ilk terk olunan iki şey vardır. Birisi Cuma namazının adabı, ilme. Birisi bu mevlütü peygamberi. Vaktiyle abay ecdadımız Rabîr evvel ayının birinci gününden otuz gününe kadar büyük ziyafetler verilir, mürüt cimiyetleri tanzim edilir, Kur'an cimiyetleri yapılırdı. Bir ay, bir ay donanma yapılırdı yani. İslamların ilk terk ettiğinin adaptan bir tanesi budur. İkincisi Cuma'dır, Cuma adabıdır. Cuma adabına, esabı ı kiram ve tâbi'in akşamdan giderler dediğimiz kitlere. Yani sabah namazından sonra giderler, akşamdan geciden giderler Mes'i Cuma gününün vaktini ve faziletini kaçırmamak için. Onun için bunu bildiğimiz kadar. Şimdiki zamanlarımız belki müsait değil, iş güç çok. Çalışmak da, ile çalışmak da ibadet ve taattır. Onun için o akşamı ihmal etmezsen, iş olması ya sinemazına cemaate çıkarsan, sabah namazına cemaate çıkarsan, Geceyi ehya etmiş olursun. Bak ne diyorum, dikkat et konuştuğum söze. Yasıyla sabaha kıldın mı geceyi ehyâ olmuş demektir. Hele yastan sonra amener Resulü'yü okursan, sabaha kadar ibadet sevabı yazılır, defterahım haline. Biliyorsan ezberle, bilmiyorsan öğren. Hıs-ı tebrik et. O akşam bir sürur duy. Çünkü Muhammed Mustafa zuhur etmiştir. Ola ki kalbinde Muhabbet-i Muhammed'i tulu eder. Resulullah'ın bir nazarı muhabbetine uğrarsan ebedi saadeti kazandın demektir. Bir daha söylüyoruz. Resulullah'ın bir nazarı muhabbetine, Peygamber'in sevgiyle bir bakışına uğrarsan ebedi saadeti kazandın. Hz. Muhammed Mustafa nın. Çünkü Allah okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, sizin en enfesiniz size geldi. En güzeliniz, sizin cinsinizden en enfesiniz size geldi. Sizin üzerinize rahim ve rauf diyor Allah. Kendi ismaları vermiş Peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme. 18 bin aleme rahmettir. Kafirin bulduğu bir lokma ekmek, bir yudumsu Hazreti Muhammed örmetinedir. Onun merhamet kanatları altına girmiştir. Onun için Allah, kafirde mahrum etmez. Sana ve bana ne müjde ki, Hazreti Muhammed gibi peygamber ümmet olduk. Allah'a kaseme ederim ki, peygamberler dahi Hazreti Muhammed'e Hazreti Muhammed ümmet olmayı Allah'tan temenni etmişlerdir. Ya Rabbi,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 En büyük nimetullah Hz. Muhammed Mustafa'dır. Elhamdülillah ki onun biz ümmetiyiz. O bize ümmetim demiştir. Bütün bu günkü senin şu durumun Resulullah'a arz olunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme haftada iki akşam ümmetin ef'ali arz olunur. Birisi cuma gecesi, biri pazartesi gecesi. Ona göre ehval-i şeydir. Ömürler fanidir, gelip geçicidir. Ahiret bakidir. Oraya hazırlığını yap, son pişmanlık fayda vermez. Ölüme hazırlan, ahirete hazırlan. Önünde korkunç geçitler var, derin akabeler vardır. Bunları geçmek zorundasın. Sen de, ben de, cümle enbiya da, evliya da. Bunlara hazırlan. Mahşer günü hepce oluruz ama kabirlere tek tek gömerler. O günü hatırla. O günün çaresi kendine bir dost ara. O yalnızlık evinde, o da amali salih salihattır. Hazreti Muhammed'e muhabbettir sallallahu aleyhi ve sellem ondan büyük dost olmaz vallahi ila der selam ve etme inşallah resulatını